Lechka. ne yapıyorsun aşkım nasılsın ne zamandır ses kaydetmiyorum sesim niye yorgun ya burası havasız olmuş çünkü bir süredir ses kaydetmiyorum çünkü o şekilde dışarı çıkmadım Dışarı çıktığım her fırsatta ya da Evde her fırsat yakaladığımda Kaydetmeye çalışıyorum Bugün normalde aklımda Kitabın Geri kalan Geri kalan değil de işte Bugün kaydedeceğim 50 sayfasını Kaydetmek vardı Ama Garip bir şekilde öğle yemeğinden sonra, daha doğrusu kahvaltı sayılır belki, uyuyakalmışım. Üstüm örtülmüş. Bayağı da uyumuşum yani. yoksa güzel bir fırsat doğmuştu bugün. Ya böyle aslında fırsatların doğacağını tahmin ediyordum. Bazen zorlanacağımı düşünüyordum. Zorlandığım durumlarda da muhtemelen dışarıda ya da başka bir yerde bir yer bulacaktım. Ama şimdi arkadaşın yanına geçiyorum. Onun yanından ayrıldıktan sonra güzel müsait bir yer bulup Of! En azından En azından bir saatlik bir şey çalışacağım. Belki 20-25 sayfaya tekabül eder. Neyse. Bunlar değil mevzu. Çok özledim seni Loçkan be. Dedim ya işte öyle vakti kalmışım. Böyle bir kaç saat uyudum. 2 saat uyumuşum galiba. Sonra baksın fotoğraf paylaşmışsın. Sanki böyle içime doğar gibi açıyorum bazen şeyi. Uygulamayı bir şey paylaşıp paylaşmadığına dair. Yani bu sefer uyandığımda dedim. içinde biz galiba sanki loşkan galiba sanki galiba loşkan bir şey paylaşmış gibi hissettim. Açtığımda da gördüm zaten. İki fotoğrafında o kadar ayrı ayrı beğendim ki İlk fotoğrafında öyle güzel bakmışsın ki O kadar güzel bakmışsın ki Sanki fotoğrafı çeken değil Hatta O baktığın kişi benmişim gibi Bakmışsın yani Çok güzelsin Diğer fotoğraf ikinci fotoğrafta işte idare eder <gülüyor> Tekif fotoğrafı idare eder, lojika. Giyinmeyi tabi iyi biliyorsun. Allah ben sünepe gibi geziyorum, yalan yok bir şey için çabalamıyorum. E tabii burada insan kendisi için giyinir. Ya da bilmem ne, neyiz artık yani. Kendisi için giyinir. okay. Ama yine de yani benim için hiçbir zaman şey olmadı. Giyindiğimde güzel giyinmeyi gayet iyi biliyorum. Şimdi arkadaşla buluştuğumda bir tane fotoğrafı paylaşmayı düşünüyorum. Yine müthiş giyindiğimden değil ama işte bana ne giysem yakışıyor yani. Ama en yakışan şey derim yani. Sadece derim varken daha güzel oluyor. Selajka. Aklında şey vardı. Güzel bir şey yapmak vardı da. Gerçi güzel bir şey yapmak değil öyle daha çok işte dün gezdiğin yerlerin gezdiğiniz yerlerin şeyini bir tür böyle rotasını düşündüm. İnsanın deyimi çok gerek yok ya. Ama nereye gittiğini gördüm yani. Neresi olduğunu buldum. Zaten benden şey kaçmıyor o çıkabiliyorsun. Hiçbir zaman kaçmaz. Bu sefer de kaçmadı. Neyse çok şey konuşuyorum ya. Bir de benim sesim böyle <gülüyor> özür dilerim ama şey kendimi var ya boğasım geliyor deli oluyorum yani Özür dilerim ya, böyle bir şeyle uğraşırken sessiz kalıyorum, hoşuma gitmiyor. Fark etmeye çalışıyorum arabayı. Ne yapayım, senin kadar iyi değilim bu konuda. çok şık yani çok güzel giyinmişsin elbise mi o giydin? <gülüyor> onu da bulmaya çalıştım da onda biraz zorlandım böyle örneklerini benzerlerini falan buldum ama tam tutturamadım galiba ama o da çok güzel, çok güzel giyinmişsin zaten uyanır uyanmaz bir baktım böyle karşımda başını böyle hafiften eğmişsin böyle yana doğru bir bakışım var o kadar güzel ki. Üf, üf. Çantan tabi. Şey demiştin ya, sen beni böyle, böyle şey yapıyorsun ama ...çok fazla mağdım, müpteközüm, <gülüyor> müpteközüm yapıyon demiştin. Tam olarak onu kastetmemiştim ama olsun. Şey... ...ama ben böyle şeyleri iyi harcarım falan demiştin. Loçka... Yaramaz loçka. Çantayı, çantayı şey yaptım. Gerçi ne değişiyor ki? Bulsam bulmasam. Tam olarak nerede poz verdiğini bile gördüm yani. Buldum daha doğrusu. Neyse ya of. şey yaptım ben de. Zaten yapacağım diyordum. S spor salonuna kaydoldum. Orada istediğim etkinliği seçerek işte şey yapabiliyorum. Kullanabiliyorum orayı. Muhtemelen yüzmeyle fitnise gideceğim. Yakın zamanda başlarım. Bu vesileyle de belki sigarayı da bayağı azaltırım ya da bırakırım yani. Çünkü kitap kayıtları yaparken imkanım az olduğu için, fırsatım az olduğu için olabildiğince hiç ara vermeden kaydetmeye çalışıyorum. Başka İşte böyle aktiviteler de oluşturursam belki sinirleri bayağı azaltırım. Hatta kafamda bitirirsem bırakabilirim yani. Zaten önümüz Ramazan. Alo, çıkan çok kötü. Yani sana söz verdim şeyleri yapıyor olmanın, yapacak olmanın heyecanı, gururu, e ben başka oluyor zaten. Ama yine de içimde o his. şey olmuyor yani kaybolmuyor aksine içim daha çok sen kaplıyor yani daha çok sen oluyorsun Kaşkınlar, evlilik, insanlar. Of yani, of. Ne yapacağım o kadar çok bilmiyorum ki. İşte oyalanacak bir şeyler ya bakıyorum. Sadece oyalanmak değil. Bunları sana söz verdiğim için yapıyorum yani. E daha doğrusu Sadece söz vermekle alakası yok elbette ki. İstediğim için de yapıyorum. Aklımda yani çok fazla şey. Ve önce başlayayım da bir tempo tutturayım. Sanana şey düşünüyorum işte. Bunlar çok zaman alan şeyler değil. Kısmen de çok zaman alan şeyler. Biraz uğraşmak gerekiyor. Ama düşünüyorum böyle şeylere zaman ayırırsam, sana nasıl zaman ayıracağım diye. Ama ben her zaman zaman yaratırım başka senin için, bizim için. Her zaman yaratırım yani. А не решится, ровно не çok fazla şeyi düşünüyorum. İçinde olduğun durumu düşünüyorum. Senin içinde olduğun durumu düşünüyorum. Zaten bunları düşünmekten hayatı yaşayamıyorum yani. Hiçbir zamanda zaten hayır, kafamı kaldırıp hayatı çok yaşayamazdım. Çünkü insanlar her zaman, her yerde, her zaman ikiyüzlülükleriyle, her şeyleriyle doldular. Yani bir türlü, hep sorun yaşıyordum yani zaten. Ama, bir türlü idare ediyordum işte. Şimdi bakıyorum, şimdi içine düştüğüm, <gülüyor> içinde olduğum durumu, içinde olduğumuz durumu, senin yokluğunu, sensizliği. Hepsini böyle düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Böyle boğuluyorum ki, böyle boğuluyorum. Nefessiz kalıyorum. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. Hani atak geçiriyorum ya. Hani atak geçiriyorum deli gibi. Bir saniye. Her listenizko. Ya zaten her zaman ikimiz de birbirimizin yanında olduğunu biliyoruz. Şu arabamıza ne zaman binsem? Ne zaman binsem yani arabamıza ne zaman binsem? Sen tüm senliğinle anlıyor musun? Her şeyinle, her halinle, şımarıklığın, bazen asabiyetin, bazen her şeyinle, mutluluğun, loçkana bakışların. Her şeyinle o kadar, o kadar karşında oluyorsun ki, küçücük kız oluyorsun, benim kızım oluyorsun, başıma omuz alıyorsun, başımı kucağına koyuyorum, senden böyle sonsuz şefkat, sonsuz merhamet alıyorum. Hoşça kal. Gitmem gerekiyor. Of. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Hoşça kal.